başka bir tanrı yoktur. İbrahim'in tanrısı, Nuh'un tanrısı, Musa'nın tanrısı, Davut ve Süleyman'ın tanrısı, İsa'nın tanrısı ve adı övülmüş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 Elhamdülillahi Rabbil Alemin Bismillahirrahmanirrahim 103. bölüm Kadir Gecesinin Fazileti i̇bn Abbas radıyallahu anh şöyle rivayet eder Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme İsrail oğulları içinde bin sene yaşamış Ömrü boyunca omuzunda silahıyla Allah yolunda savaşmış birini anlattılar. Bu durum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hoşuna gitti ve aynı fazilete ümmetinin de mazhar olması için şöyle yakardı. Ya Rabbi sen ümmetimi ömrü en kısa ve ameli en az olan ümmet olarak yarattın. Bunun üzerine... Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kendisine ve kendisinden sonra kıyamet gününe kadar gelecek olan ümmetine İsrailoğulları içindeki kişinin Allah yolunda silah taşıdığı bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesini ikram etti. Kadir Gecesi bu ümmetin sahip olduğu meziyetlerden biridir. İsrail İsrailoğulları içinde yaşamış olan bu kişinin isminin Şem'un olduğu söylenir. Allah yolunda atının palanı kurumadan bin ay düşmanlarla savaşmış. Allahu Teala'nın kendisine lütfettiği kuvvet ve cesaret ile kafirleri dize getirmiştir. Düşmanları artık onunla başa çıkamayacaklarını anlamışlar. Bu yüzden hanımına bir adam gönderdiler. Eğer kocasını bağlayıp bir eve hapseder ve kendisinden kurtulmalarını sağlarsa kadına bir tas dolu altın vereceklerini söylediler. Kadın kocası uyuyorken onu iplerle iyice bağladı. Uyanınca karısına bunu neden yaptığını sordu. Kadın senin kuvvetini denemek için diye cevap verdi. Kadın durumu düşmanlara haber verince kocasını bağlaması için kendisine zincir gönderdiler. Fakat adam uyanınca daha önce ipi kopardığı gibi zinciri de kopardı. Bunun üzerine iblis geldi ve kafirlere şöyle fikir verdi. Kadını kocasına gönderin ve hangi şeyi koparıp çözemeyeceğini sormasını söyleyin. Onlar da denileni yaptılar. Kadının neyi koparmaya güç yetiremeyeceği sorusuna kocası saç örgüleri diye cevap verdi. Adamın arkasında yerlere kadar uzanan sekiz saç örgüsü vardı. Uykuya dalınca karısı saç örgülerinin dördüyle ellerini diğer dördüyle de ayaklarını bağladı. Durumu kafirlere bildirdi. Geldiler ve onu öldürecekleri eve götürdüler. Evin yüksekliği dört arşın boyundaydı. Onca büyüklüğüne rağmen tek bir direği vardı. Önce iki kulağını ve dudaklarını kestiler. Hepsi de önünde toplanmışlardı. Bu sırada bağlanmış olan adam Allahu Teala'ya yalvararak kendisine bağlarından kurtaracak bir güç vermesini, direği yerinden oynatmak suretiyle evin kafirlerin başına yıkılmasını ve hepsinin helak olmasını niyaz etti. Allahu Teala kendisine bağlarını koparacak gücü verdi. Bağlarından kurtuldu. Evi ayakta tutan direği yerinden oynattı. Ev orada bulunanların üzerine çöktü ve Cenab-ı Hak Onların hepsini helak etti. Böylece kafirlerden kurtulmuş oldu. Sahabi-i kiram bu adamın hikayesini dinleyince dediler ki Ey Allah'ın Resulü bizler de onun kazandığı sevabı elde edebilir miyiz? Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunun için Rabbine niyazda bulundu. Bunun üzerine Cenab-ı Hak kendisine demin belirtildiği gibi Kadir Gecesini ihsan etti. Enes bin Malik radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet eder. Kadir gecesi olunca Cibril aleyhisselam meleklerden bir cemaat ile iner. Ayakta ibadet eden veya oturarak Allah'ı zikreden her kula dua eder ve selam verirler. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle der. Kadir gecesinde çakıl taşlarından daha çok sayıda melek yeryüzüne iner. Meleklerin inmesi için bütün gök kapıları açılır. Ortalığı nur kaplar ve muazzam bir tecelli olur. Bu gecede melekut alemi açılır. Fakat insanların durumları bu gece karşısında farklılık arz eder. Kimisine göklerin ve yerin melekutu beyan olur kimine göklerin perdeleri açılır, orada melekleri bazısı kıyamda, bazısı rükuda, bazısı kadede, bazısı secdede, bazısı zikirde, bazısı şükretmekte, bazısı tesbih ve bazısı tehlil çekmekteyken asli şekillerinde müşahede ederler. Bazı kişilere de cennet açıkça görülür. Orada cennetin evlerini, köşklerini, Hurilerini, nehirlerini, ağaçlarını, meyvelerini görür ve cennetin tabanı olan Rahman'ın arşını müşahide ederler. Cennette peygamberlerin, velilerin, şehitlerin, sıddıkların makamlarını seyrederler. Bu melekuta sevdalanır, rahmet deryaları içinde gezinirler. Cehennemi, cehennemlik kafirlerin dereklerini görürler. Kimi hicaptan kurtulur ve Allahu Teala'nın cemaline nazar kılar ve ondan başka bir şeyi gözü görmez. Hz. Ömer radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle rivayet eder. Kim Ramazan'ın 27. gecesini sabaha kadar ibadet ile ihya ederse bu kişi benim gözümde Ramazan'ın bütün gecelerini ihya edenden daha hayırlıdır. Hazreti Fatıma radiyallahu anhâ dedi ki, ''Babacım, peki bu geceyi ibadetle geçirmeye güç yetiremeyen zayıf erkek ve kadınlar ne yapsınlar?'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, ''Onlar da bu gecenin belli bir vaktinde yastıkları koyup ona dayanarak oturur, allah Teala'ya dua edenler Böyle yapmaları, bütün ümmetimin Ramazan ayının tamamını ibadetle geçirmelerinden benim için daha sevinlidir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet eder. Kim Kadir gecesini ihya eder, içinde iki rekat namaz kılar, bu gecede istiğfar ederse Allahu Teala celle celaluhu kendisine bağışlar. Allah'ın rahmetine dalar, Cibril aleyhisselam kendisini kanatlarıyla sıvazlar. Cibril aleyhisselam kanatlarıyla kimi sıvazlarsa o kişi cennete girer. Allah'ın adıyla